Kuyumcu olan ben şehir dışında ticaret yapan toptancıma telefonla altın satıp parasını 3-5 gün sonra alırsam caiz olur mu? Hmm. Ee, evet. Serhat Turan örnek demiş şöyle. Evet. Telefonla arayıp 300 gram has altın satıyorum e, diyorum. O da fiyat veriyor anlaşıyor. 3-5 gün sonra da gelip altını veriyorum. Para mı veriyor demiş. Evet. Acaba bu ticaret caiz hmm. midir? Tabii altın. Altın ve paraların ticaretinde özel hükümler var. E, muhtemelen kardeşimiz de bunları duyduğu için soruyor. Efendimiz hmm. Aleyhisselatü Vesselam bu ذَهَبُ بِذْ ذَهَب۪ي وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ Yani altın altınla satılır ise eğer altın altınla satıyorsa insan mutlaka eşit olmalı ve peşin olmalı. Eğer e, bedellerden bir tanesi mesela Türk parası karşılığında dolar karşılığında altın satıyorsa tabi mutlaka bedellere aynı olmayacaktır. 100 gram altın karşılığında örnek veriyorum 100 lira 200 lira verecektir neyse. Ancak mutlaka peşin olmalı. Eğer araya vade farkı girerse kardeşimizin ifade ettiği gibi vade farkı girse dahi Efendimiz bunu faiz olarak nitelemiştir. E, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer'in hazır bulunduğu bir ortamda. Talha ibn Ubeydullah'a birisi geliyor. Diyor ki e, benim elimde e, altınım var onu gümüşle değiştirmek istiyorum diyor. Talha onun elinden altını alıyor. Peki diyor hizmetçisine diyor ki git evden gümüş getir. Hazreti Ömer hemen müdahale ediyor. Kardeşim diyor hayır böyle yapma. Ver adamın altınını. Senin evinden gümüşü getirdikten sonra gümüşünü ver. Ve ondan altını sonra sen de karşılığında altını al. İllehâ en vahâ'e eh. yani al ver şeklinde olmalı. Dolayısıyla kuyumcu kardeşlerimiz altın satarken buna dikkat etsinler. Kendisini ifade ettiği şekilde bir uygulama yasaklanan kısma dahildir. Burada Ama burada mesela ben şunu anladım hocam. Çok özür diliyorum. Mesela ben kuyumcuyum. Siz evet. de toptancısınız. Ben evet. size telefonda dedim ki ya ben de 100 gram has altın var. Evet. Sen de 100 gramın bedeli olan atıyorum 10 bin lirayı Tamam dedin evet. karşılıklı anlaştık ama senin paran sende duruyor. Benim param de duruyor altınım. Evet. Buluştuğumuzda akti gerçekleştirmiş olsak o zaman yine mücahit değil. Güzel teşekkür ediyorum bu izah için. Şimdi onu akit yapmayalım o zaman. Telefonda eğer bu anlaşmayı yaparsak yaptığımız zaman akitleşmeyelim. Hı. Sadece bir sözleşme olsun sipariş olsun. Yani eğer kuyumcu e, satın aldığı altın satın aldığı üreticiye işte şu kadar filan zamanda şu kadar miktarını altın alacağım diyorsa sözleşiyorlar sadece, sipariş veriyorlar. Ancak karşılıklı teslimatın yapıldığı gün akitleşiyorlarsa bunda hmm. Allah'ın izniyle bir problem Peki. olmaz. Bir şey daha ilave Buyurunca. edeyim, müsaade ederseniz çok çabuk buluyor. Şimdi kuyumcu kardeşlerimiz gerçekten çok fıkhi olarak bir de ortamın gerektirdiği, ortamda gerçekten zor. Yani kuyumcu olarak İslam'ın ticaret hukukunda emrettiği ilkeleri İcra etmeleri gerçekten günümüzde çok daha zorlaşmış. Onların çektiği sıkıntıları ben biliyorum. Geliyor bize. Şimdi vatandaş geliyor onlara. Mesela diyelim ki bir gerdanlık alacak. E, gerdanlığın Türk parası olarak diyelim ki 100 lira ediyor ama müşterinin 100 lirası yok veya hiç parası yok. Veya mesela bazen kuyumcuya müşteri geliyor diyor ki bana işte filan zamana kadar şu kadar altın ver diyor. Veya bir bilezik satın alıyor. Şimdi biz ne dedik? Dedik ki altın parayla satıldığı zaman mutlaka peşin olmalı. Yani kuyumcu şunu yapamaz. Buzdolaba çamaşır makinesi satar gibi sana şimdi Taksit ben buzdolabını olmaz. vereyim taksitle bana bir ay sonra ver diyemez. Derse faiz olur. Ee, peki ne yapacak bu durumda? Şöyle bir alternatif yapabilir, ta, e, uygulayabilir. Kuyumcu eğer müşterisini tanıyorsa... Onu o altını satmasın. Eğer müşterinin hiç parası yoksa, e, o altını ona borç, karza hasen olarak versin. Yani sen al, bu altınla ihtiyacını gör. E, ne zaman bir ay sonra getirirsin bana altınımı teslim edersin. Ve ödeme günü geldiğinde, müşteri ödeyeceği zaman, ister altını altın olarak öder, isterse e, senin Bedeli bana verdiğin 100 gram altın ne kadar ediyordu Türk parasına, şu kadar, e, o kadarını ödeyeceğim diyebilir. İkinci olarak. Mesela müşterinin tamamen parası yoktur gerdanlığı ödeyecek gerdanlığın parasını ama bir kısım 50 gramını ödeyecek parası vardır. Kuyumcu kardeşim şöyle yapsın 50 gramlığın 50 grama kabul eden paraya kabul edeni satsın ona geriye kılan 50 gramlık miktarı yine ona karzı hasen olarak versin. Karzı hasen demek Allah için, için bir insanın ihtiyacını görmek karşılığında verilen borçtur alışveriş değildir bu 50 gramlık miktarı yazsın. Bir ay sonra müşterisi geldiğinde ben sana borcumu ödeyeceğim dediğinde o günün parasıyla ödeme gününde ne kadar tekabül ediyorsa Türk parası olarak hı hı. o şekilde bir uygulama yapsınlar. Aksi takdirde Allah muhafaza eylesin faizli bir muamele e, yapmış olurlar ki günaha girerler.